299, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in ve Ebu Bekir'in ailelerinin hicret etmeleri, evet, Hazreti Ayşe şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber hicret ettiği zaman aile Efradını Mekke'de bırakmıştı, Medine'ye yerleştikten sonra Zeyt bin Harise'yi, kölesi Ebu Rafi ile birlikte Mekke'ye gönderdi, onlara iki deve ve 500 dirhem de para verdi, Hazreti Peygamber bu parayı babamdan, Hazreti Ebu Bekir'den, borç olarak almışlardı, onlar bu parayı yiyecek ve diğer ihtiyaç için harcayacaklardı, babam Ebu Bekir de bunlarla birlikte Abdullah bin Urekid'i iki veya üç deveyle gönderdi, o, kardeşim Abdullah bin Ebu Bekir'e de bir mektup yazarak ondan beni, annem Ümmü Riman'ı ve Zübeyir'in hanımı kız kardeşim Esma'yı Medine'ye göndermesini istedi, onlar Medine'den hep birlikte çıktılar, Mekke ile Medine arasında bulunan Kudey'de geldiklerinde Zeyt bin Harayz yanlarında bulunan o 500 dirhem parayla üç deve satın aldı, sonra da hep birlikte Mekke'ye vardılar. Orada Medine'ye hicret etmek isteyen Talha bin Ubeydullah'a rastladılar. Mekke'den hep birlikte çıktık. Zeyd ile Ebu Rafi, Fatıma, Ümmü Gülsüm ve Sevde Bin Zem ayı götürüyorlardı. Zeyd ayrıca Ümmü Eymen ile Üsame'yi de yanına almıştı. Bu şekilde sahraya geldik. Orada annemle benim üzerinde bulunduğumuz deve ürktü. Annem, ey kızım, hayvandan inelim, diye feryat ediyordu. Sonunda devemiz her denilen dar bir yere geldiğinde sakinleşti. Böylece Allah Teala bizi kurtarmıştı oldu. Sonra Medine'ye geldik, ben babam Ebu Bekir'in kaldığı eve indim, Hazreti Peygamber'in ailesi de kalacak oldukları eve gittiler, o sırada Hazreti Peygamber mescidi inşa ediyor ve etrafına da hanımları için evler yaptırıyordu, Hazreti Peygamber aile efradını yapılan evlere yerleştirdi, biz de diğer evler yapılıncaya kadar birkaç gün bekledik.